Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evtelu's salati ve etmü't teslim alâ eşrafil murselîn ve alâ âlihi ve ashabi ecmeîn. Amma ba'd. Sayfa 17'deyiz arkadaşlar. Kitabımızın Polen yayınları kitabımızın sayfa 17 başlığımız neymiş? Duada ısrar. Duada ısrarı göreceğiz. Elhamdülillah çok güzel gidiyor. Ben çok faydalanıyorum. Kendi adıma sizin de faydalandığınızı umuyorum. Çok güzel gidiyor maşallah. Ee, kaç ders sürecek demişler de bilmiyorum. Devam edeceğiz yani İbn-i ben bütün kitaplarını Allah'ın izniyle ömrüm olduğu sürece bundan sonra İbn-i ders kitabının dersini yapmadığım bir zamanım olmayacak. Yani biri bitecek diğeri mutlaka her ders programında şu an hanımlar medresesi için önümüzdeki sene çok farklı bir şey düşünüyoruz. Yani müthiş bir sistem düşünüyoruz böyle mütalaa üzerine dayalı bu Twitter'daki sesli chat gibi soru cevap üzerine bayan hocaların takip ettiği benim ders verdiğim ama bayan hocaların takip ettiği bir sistem düşünüyoruz. Ve o sistemde mesela şey e, derslerden bir tanesi mutlaka İbni Kayyım'ın kitaplarından birisi olacaktır. Yani sabredenler ve şükredenler olabilir, medar çolabilir. Mutlaka her programa İbn Kayyim'in kitaplarından bir tanesini koyacağım ben arkadaşlar. Evet. Şimdi ne diyor? El ilhahu fi'd-du'a. El ilhahu fi'd-du'a. Şurası arkadaşlar. Yazıyorum, yazmıyor. Çiz diyelim şöyle. Evet. El ilhahu fi dua İlhah Il demek arkadaşlar. Ee, ıslarlı kaçınılmaz mecbur bırakmak mecbur bırakırcısını böyle manalar var. İbn Kayyim diyor ki "Vemin enfa'il edveti duanın en faydalarındandır." Nedir o el ilha? En faydalı olan şudur işte arkadaşlar. Israr Arkadaşlar duada ısrar ile edilen iki şey vardır. Unutmayın bunu. Şarihler bu veya buna benzer hadislerde duada ısrarı iki, şey, iki şekilde yorumlamışlardır. Birincisi sürekli dua etmek. Yani şöyle örnek vereyim. Bir adamın evine gidiyorsunuz. Kapısını çalıyorsunuz. Açmıyor. Dönüyorsunuz. Bir iki saat sonra tekrar geliyorsunuz kapısını çalıyorsunuz açmıyor. Size açmıyor. Adam içeride ama size kabul etmiyor. Ya da şöyle diyelim anneniz size küstü eve kabul etmiyor sizi. Geliyorsunuz sabah kapıyı tıklıyorsunuz. Açmıyor. Gidiyorsunuz. 2 saat sonra tekrar geliyorsunuz. Tekrar kapıyı tıklıyorsunuz. Açmıyor. Gidiyorsunuz. Bir saat sonra tekrar geliyorsunuz. Tekrar kapıyı yani. Yani bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün, bir ay. Devamlı geliyor. Kapısını tıklıyor. Açmadığında dönüyor. Tekrar geliyor. Kapısını tıklıyor. Açmadığında dönüyor. Birinci ısrar budur. Doğada birinci manada ısrar budur. İkinci manada ısrar ise geliyorsunuz. Kapıyı çalışıyor, çalıyorsunuz açmıyor. Hala çalmaya devam ediyorsunuz açmıyor. Hala çalmaya devam ediyorsunuz açmıyor. Hala çalmaya devam ediyorsunuz açmıyor. Açması noktasında açana kadar ısrar ediyorsunuz. Bu da ikincisi. O halde duada ısrar. Birincisi bir derdimiz var. Bir sıkıntımız var. Rabbimizden bir şey isteyeceğiz. Devamlı isteyeceğiz. Her namazın arkasında isteyeceğiz. Gece isteyeceğiz. Gündüz isteyeceğiz. Sabah isteyeceğiz. Yani ya Rabbi hastalıklarıma şifa ver. Ya da aile huzurumuz bozuk. Kocamızla ve eşimizle hanımımızla problem var. Ya Rabbi ay işte biraz sonra duanın diye edeplerinden de bahsedeceğiz ama işte... Sadece bunu isteyeceksin sabah namazından sonra bunu isteyeceksin öğlen namazından sonra bunu isteyeceksin İkindi namazından sonra bunu isteyeceksin yassı namazından sonra bunu isteyeceksin e, gecenin üçte birinde kalkıp bunu isteyeceksin bu şekilde ısrar edeceksin mesela ablalar Müslüman oluyorlar eşleri Müslüman olmuyor hocam ne yapacağız ısrarla Allah'tan bana bir çıkış yolu göster diye Allah'tan isteyeceksiniz. Israrla isteyeceksiniz. Allah'tan ya Rabbi bana bir çıkış yolu sabah namazında uzun uzun ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster. Firavun'un eşi Asiye validemiz istemedi mi? Aynen bu şekilde ısrarla isteyeceğiz. Bu birincisi. İkincisi duaya başladığımız zaman uzun uzun aynı şeyi ısrarla isteyeceğiz. Bu da ikincisi. Oldu mu arkadaşlar? Vakat Ruvâ İbn-i Mâceh fî sünnihî Ruvâ mı? Ruvâ. Evet, neredeyiz ki biz ben nerede oldum bulamadım ki, evet. Evet, bu da bir şey. Evet, bu da bir şey. Evet, bu da bir şey. Evet, bu da Evet, şurası arkadaşlar bunu şey. Evet, bunu da bir Beş kere okudunuz mu Men lem yes'elillâhe yagdab aleyhi. Men kim? Lem cahd mutlak. Arapçacılar biliyorsunuz. Se'ele yes'elu. İstemedi. Se'ele istemek. Yes'elu istiyor. Lem yes'el istemedi. Allah'a Allah'tan istemedi. Allah mefuldür. Meful. Arapçacılar tamam mı? Men kim? Lem yes'el. Hani demiştim ya e, sonu Kesra ile geçilir diye hatta bunu imtanda sormuştum. Bu arada Arapça dersleri çekiyorum. Müthiş bir haberim var size. Bekleyin biraz. Müthiş bir haber vereceğim size. Kim Allah'tan istemedi? Yağdab aleyhi. Allah ona gazaplanır. Allah ona gazaplanır. Evet. Bir hadis de okuyalım. Burayı öyle izah arkadaşlar. Arapça ile ilgili çok heyecanlandıracak şeyler söyleyeceğim size arkadaşlar. Sadece bir bir hafta bekleyin. İmam hakimin sahihinde bu müstedrek olacak arkadaşlar. Bununla kast müstedrektir. Böyle yazmış ama artık bunu İbn-i mi yazdı yoksa Nüsha yazanlar mı yazdı sahih değil O müstedrektir. Evet. Zaten İbn-i Hakim fil müstedrek diyor. Ve sahahı isnadahu ve taakkabahu zehebi kalifihi Ömer Evet. Evet. Bir şeyler söylüyor. Neyse. Hakimin kitabının ismi neydi? Müstedrekli değil mi? Ne yapmıştı? Buhari'nin şartlarına göre sayı hadisler var. Müslüm'ün şartlarına göre sayı hadisler var. Buhari bu hadisleri topladı. Müslüm de topladı. Hepsini topladılar mı? Hayır toplamadılar. Buhari ve Müslüm'ün toplamadıklarını da imam hakim topladı. Bu soruya birçok kişi yanlış vermiş, cevap vermiş. Ben demiştim ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aslında hangisi yanlıştır demiştim. Ş yanlış olan şık buydu. Buhar ve Müslim'deki hadisleri toplamıştır. İmam Hakim diye bir şık vardı. Hayır. Buhar ve Müslim'in şartlarına göre olan ama Buhar ve Müslim'de olmayanları toplamıştır. Neyse. Diğer bir hadis. La ta'cazu fi duai. Duada aciziyet göstermeyin. Fe innehu o la ehliku ma'ad duai ahadun. Dua ile beraber hiç kimse helak olmaz. Eğer dua varsa hiçbir şey kimse hiçbiri helak olmaz. Geçenki bir derste ben hatta durum yaptı arkadaşlar. Güzel bir Kehf suresinin tefsini işliyordum ben Cuma günü. Bundan 15 gün önce filan. Onlar mağaraya sığındılar. Rabbena âtina milledunke rahmeten ve heyyilena min emrine reşeda diye dua ettiler. Ben de orada demiştim ki duan varsa problem yok. Yani dua varsa dua ediyorsam problem yok. Neyse buraları anlatalım arkadaşlar. Ben genel bir değerlendirme yapacağım bununla ilgili. Evet bir rivayet daha var. Ve zikra'l-auzayye an Zuhri an Urwa an Aishah radiyallahu anha qalet qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah yuhibbu'l-mulihhine fi'd-du'a'i inna Allah muakkaki Allah yuhibbu sever'el mulihhine ısrarcıları sever, sever. fi konusunda du'a konusunda Allah ısrarcıları sever demektir bu hadis evet Son bir rivayetimiz var. Bunu da okuyalım arkadaşlar. Fi kitab-i zuhdi li imam Ahmed an katade. Ahmet bin Hanbel katade'den bildiriyor. Ma ve mümini meselen illa raculen fil bahri ala haşebetin fe yed'u ya Rabbi ya Rabbi leallallahu azza ve celle en yunciyehu evet. Ma ve bulmadım. Lil mümini mümin için bulamadım. Meselen Mümin için bir misal yoktur. İlla ancak mümin için en güzel misal şudur. İlla olumsuzu olumluya çeviriyor arkadaşlar. Muavecet bulmadım. İlla ancak buldum. La ilahe yoktur. İlla ancak vardır. Oldu mu? Muhammedun ve ma Muhammedun Muhammed değildir. İlla ancak resulün, Rasuldür. İlla olumluyu olumsuz, olumsuz olumsuza çevirir. Tamam mı arkadaşlar? Ancak yoktur ancak vardır şeklinde. Muavecetün ilmi mümin mesela ben Müslüman için şu örnekten daha güzel bir örnek bulamadım. Raculen bir adam nedir örnek? Örnek şurasıdır. Raculen bir adam fil bahri denizde kalmış. Ala heşebetin bir odun parçasına tutunmuş orada kalmış. Denizin ortasında kalmış. Hiç gelen yok, giden yok. Etrafında hiç kimse yok. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor. Fehu ed'u Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyerek dua ediyor. Allah Azze ve Celle enyuncehu umur ki Allah ona ne yapar? Onu kurtar. Allah onu kurtarır. Evet. Buraya kadar olan bölümü bir özetleyelim arkadaşlar. Yani bu hadislerde neler söylüyor? Özetleyelim. Bir duada niye yazmıyor bu? Hayda, ne Yazdı. Duada Israr. Israr ısrar ısrar ısrar duada iki şekilde olacak bu da arkadaşlar iki şekilde olacak ya aynı vakitte ısrar ya farklı vakitlerde ısrar olur mu? Aynı vakitte ısrar eliniz Allah'a açacaksınız. Aynı şeyi defalarca Allah'tan isteyeceksiniz. Mesela bunun örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de bunu yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de Müslümanların galip gelmesi, kafirlerin hezimete uğraması için yapmış olduğu dua, duanın aynı vakitteki ısrarına örnektir. ...duanın aynı vakitteki ısrarını örnektir. Defalarca istemişti, defalarca istemişti. Hatta Hazreti Ebubekir Bekir gelmişti, yeter ya Resulallah diyecek noktaya gelmişti. Böyle bir şeydi, böyle bir rivayetti. Evet, aynı vakitte ısrarla kast kastettiğimiz namazı kıldınız. Uzun uzun Allah'tan istemek ya da farklı vakitlerde yani her namazda gece, gündüz böyle durup durup Allah'a ısrar, duada ısrar etmek... Bunu kaydı kastediyoruz kast ediyoruz. Şimdi hadisleri okumaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadisleri okuyup hadislerin üzerinde tek tek ne yapacağız? Biraz açıklamada bulunacağız. Birinci hadisimiz şuydu. Ben tekrar bunu bir sileyim önce. Menlem yes'elillah ya aleyhi. Menlem yes'elillah ya gıdab aleyhi. Oldu mu? Evet. Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazaplanır. Arkadaşlar Allah'a dua etmemek kibirliliğin alameti olduğu için Allah'tan istemeyen, Allah'tan istemeyen kibirli Allah'a karşı kibirli davranmıştır. Arkadaşlar ihtiyacı olduğu zaman ihtiyacım var. Niye istemezsin? İki sebepten dolayı istemezsin. Bir tevazu'dan dolayı istemezsin. Ya da tevazu demeyelim de. Yani insan oğluna el açmamak, zelil olmamak. Bir bundan istemezsin, 2 yüz çevirdiğin için istemezsin, büyüklendiğin ve kibirlendiğin. Bak el açtı, el, el ayağa düştü demesinler diye. Şimdi insan oğluna karşı durum böyle. Yani Murat gezenler birinden bir şey isteyecek. Çok maddi durumu çok kötü, borç isteyecek. İstemiyorsa iki sebep vardır ya. Ya beni böyle zelil halde görmesin insanlar. Yani. Zor durumda kalmış. Yani hani istemekten çekinirler diyor ya ayette. Utancından isteyemiyor. ha böyle söyleyelim. Ya bundan dolayı istemezsin. Ya da kibirliğinden dolayı istemezsin. Şimdi Allah'a karşı utanç olmaz. Allah'a karşı utanç bulur. senin bütün e, kalbinin derinliklerine, Ya'lem mafis sudur Sudurda göğüste geçen her şeyi biliyor Allah'a karşı kibir olur mu? Elbette olmaz Peki ikinci sebep nedir? İkinci sebep kibirdir Unutmayın Unutmayın Duadan yüz çevirmek kibirin alametidir Duadan Yüz çevirmek Kibir alametidir Oldu mu arkadaşlar? İşte bundan dolayı işte bundan dolayı kim Allah'tan istemezse Allah ona gazaplanıyor. Furkan suresinin son ayeti numarasını siz bulun arkadaşlar. Kul ma ya'be'u bikum rabbi leulâ duâukum de ki duanız olmasaydı Rabbim size ne diye kıymet versin? Duanız olmasaydı Rabbim size ne diye kıymet versin. Arkadaşlar dua ibadetin kendisidir. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'de da'a fiili ya dua etmek ya da ibadet etmek şeklinde tercüme edilir. ve لَمْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ <اللّٰه> Kim Allah'tan gayrısına dua ederse veya kim Allah'tan gayrısına ibadet ederse. قُلْ لَنْ نَدْعُوا min دُونِهِ إِلٰهَ Ondan başka ilaha dua etmeyiz veya ondan başka ilaha ibadet etmeyiz şeklinde bu şekilde tercüme edilir. Dua ibadetin kendisidir. Bir müslümanın yapabileceği en zirve ibadet duadır. Bir müslümanın yapabileceği en zirve ibadet duadır. Çünkü duada kulun kendini küçük görmesi vardır. Rabbini büyük görmesi vardır. Yani tezellül tezellül kul kendisini küçük görüyor ve Rabbini de büyüklüyor. Yani büyük görüyor, büyüklüyor yani tekbir ediyor. Zaten tevhid de bu değil midir? İslam'da bu değil midir? Kulun kendi haddini bilmesi ve Rabbini de tanımasıdır. İşte dua İslam'ın kendisidir. Tevhidin kendisidir. İbadetin kendisidir. Yani İslam, tevhid, la ilahe illallah dediğiniz zaman dua, Allah'a dua etmek, Allah'tan istemek, Allah'a yalvarmak, nefsini küçük düşürerek Allah'a yalvarmak vardır. İşte bundan dolayı dua ibadetin iliği, özüdür. Bütün ibadetlerin aslı nedir? Duadadır. Bunun dolayı Allah subhanehu ve teala arkadaşlar kim ki Allah'tan istemezse Allah subhanehu ve teala ona gazap edeceğini bildirmiştir. Ona gazap edeceğini bildirmiştir. Buradan şöyle bir sonuca çıkabiliriz. Arkadaşlar güzel bir sonuç şöyle bir sonuç Şimdi aklıma geldi Dua Ettiğimiz kadar Allah'ın Gazabından Eminiz Yani Hiç dua etmiyorsan Allah sana kaza edecektir Duanı çoğalttığın zaman, duanı artırdıkça Allah'ın senin üzerindeki gazabı artıracaktır. Artık sen dua eden bir Müslüman olduğu zaman Allah'ın sen üzerine bir gazab olmayacaktır. Dua ettiğimiz kadar Allah'ın gazabından emin oluruz. O halde, o halde ne yapacağız? Artıracağız, artıracağız, artıracağız. Duamızı artıracağız ki dünyada ve ahirette Allah muhafaza Allah'ın gazabından uzakta duracağız. Evet, birinci hadisi bitirdik arkadaşlar. Gelelim ikinci hadise. Hakimde geçen hadisti değil. Duada acizlik göstermeyin. Fe innehu ilahi ehliku dua ehadun. Bir kimse dua ettiği sürece dua ile helak bir arada olmaz. Evet hadisi böyle böyle şey yapalım. Tercüme edelim. Dua ile helak bir arada olmaz. Final ne kadar güzel değil mi? Arkadaşlar. Dua ile helak Hadise bu şekilde. Bu hadisten çıkartacağımız bu olsun. Dua ile helak bir arada olmaz. Yani dua ile dertler, musibetler bir arada olmaz. Dua Allah'ın izniyle geçen dersi de gördük. Güçlü olduğu zaman derdi, musibeti tamamen ortadan kaldırır, ortadan atar diyoruz. Evet. Bundan dolayı duada acizlik göstermeyin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evzaiz, Zühri, Urve, Aişe Urve Ayşe'den. Urve erkek arkadaşlar. Hazreti Aisha'dan nasıl duymuştur sizce? Var mı bilen bunu? He? Urve radıyallahu anh. Kim bu? Urve. Urve'yi anlatayım ben size biraz. Urve İbni Zübeyir. Şimdi müthiş bir şey. Bu sahabe müthiş bir şey arkadaşlar. Urve İbni Zübeyir. Tamam mı? Başka özellikleri var da ben sadece şunu anlatacağım. Bir, baba Zübeyir bin Avva. İlk Müslümanlardan Baba sahabe Urve şimdi bunu anlatıyoruz Urve'yi anlatıyoruz tamam. Babası da Resulullah'ın Safiye validemizin Şeyi Zübeyir bin Avgam, Safiye validemizin oğlu Safiye validemizin diyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hal Halası Safiye validemiz Öyle diyelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil. Resulullah'ın halası olan Safiye validemizin oğlu Zübeyir bin Avvam. Aynı zamanda şu Avvam var ya, bu da Hazreti Hatice'nin kardeşi. Evet. Tamam mı? Şimdi o zaman Zübeyir bin Avvam ne oldu? Resulullah'ın halasının oğlu oldu. Zübeyir bin Avvam. Şimdi Urve de Resullah'la akraba oldu. Yani Urve bugün gelse Resullah'la akrabının nedir?" dese, "Babamın halası oğlu." diyecek. Yani Urve'nin babasının halası oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı? Hala dayı çocukları, pardon. Dayısının oğlu, halasının değil. Hala dayı çocukları Safiye validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halası Zübeyr bin Avvam Safiye validemizin oğlu. Zübeyr bin Avvam Safiye validemizin oğlu. Urve de onun oğlu. Daha bitmedi. Tamam mı? Urve'nin annesi de kim biliyor musunuz? Urve'nin annesi de Esma binti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in kızının oğlu. Tamam mı? Yani anne de Esma. Baba Zubeyr bin Avvam, anne şey. Babadan da Resulullah'la akraba, anneden de akraba. Yani Hazreti Ebu Bekir'in torunu oluyor Urve. Hazreti Ayşe de teyze oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Anne Esma bin Teybu Bekir. Dede Ebu Bekir. Baba Zübeyir bin Avvam. Teyze Hazreti Ayşe. Tamam mı? Ee, babasının e, dayısının oğlu... ...veya hala dayı çocukları zannedesim. Tam orayı şey yapamıyorum ama... ...Safiye validemizin oğlu. Baba tarafından Resulullah'la akraba. Yani altın silsile gibi bir şey. Yani akrabalar şampiyonlar ligi. Böyle birisi Urbe bin Zübeyir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey... ...Rasulullah yani ...Hazreti Ayşe'nin yeğeni olduğu için... Hazreti Ayşe'den çok hadis dinliyor. Hazreti Ayşe'den gelen hadislerin birçok Ur Urve bin Zübeyir'den gelir. Tamam mı? Bunu bu şekilde öğrenin inşallah. Ne demiş bakalım Hazreti Ayşe? İnnallaha evet şu hadis gelelim hemen. İnnallaha yuhibbul mulhine fid duai ısrarla dua edenleri Allah subhane ve teala ne yapar? Israrla dua edenleri sever demiş. Bu hadis üzerinde durduk. Şu çok güzel bir de arkadaşlar. Bunun üzerinde durmamız lazım biraz. Bunu sileyim ben. Bu çok güzel bir hadis. İbn-i isimli bir alim şey yapıyor. Söylüyor diyor ki benim diyor mümin adına ortaya koyduğum en güzel misal şudur. Şurada diyor ki ben mümin adına bir misal örnek. Misal misal. Mesel veya mesel vereceğim Nedir o da bir adam Arkadaşlar duada Bakın duada Kabul olmama diye bir şey yok Şartlar yerine getirildiği zaman Bu örnek Bunu anlatmaya çalışıyor Denizin ortasındasın Batmış gemi hiç kimse kalmamış Bir kayaya veya bir Tahta parçasına tutunmuşsun Ne kadar bağırırsan Bağır Hiçbir duyacak kimse yok seni ne yaparsan yap seni duyacak kimse yok. Ne söz söylersen söyle seni duyacak kimse yok. Ama sen ne yapıyorsun ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi diye Allah'a dua ediyorsun. İşte mümin böyledir. En zor zamanlarında hiç ümit olmasa bile Rabbine dua eder. Bakın bu hadiste anlatılmak istenilen nedir? Şu örnekle racülün fil behri ala haşebetin. Şu örnekle anlatılmak istenilen nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Denizde bir odun parçasına tutulmuş. Denizde kalmış bir odun parçasına tutulmuş. Örnek bu öyle mi? Bu örnekle ne anlatılmak isteniyor? Ben size söyleyeyim örnekle ne anlatılmak istediğini. Bütün imkanlar bittiğinde dahi. Bütün imkanlar bittiğinde dahi Bir başka cümleyle ifade edelim. Hiçbir çıkış yolu olmasa dahi. Olmasa dahi. Evet. Yani mümin öyle bir durumdadır ki bütün imkanlar bittiğinde bile yani bu olmaz mesela doktora gittiniz doktorlar size teşhisi koydu hastasınız 6 ay sonra öleceksiniz bunun dünya tarihinde hiçbir kurtuluşu yok dedi. Mümin bu durumda ümidini kesinlikle kesmez der ki nasıl kurtuluşu yok ya olur mu öyle şey ya der. hastalığı siz mi yarattınız onu siz mi tedavi edeceksiniz başlar dua etmeye. Mümin cezaevine girdi mahkeme 15 yıl 20 yıl 40 yıl ceza verdi. İstinaf onayladı, yargıta onayladı, anayasa mahkemesi onayladı. Her şey bitti. Çıkış yolu kalmadı. Hayır mümin çıkış yolu olmaz olur mu? Ben Allah'a dua ederim. Rabbim dilediğinde kapı açılır ben koyar giderim. Yani ben iki tane ağır örnek verdim. Neredeyse insanın ümitlerini tamamen bitiren iki örnek. Cezaevine girenler de bilir, hastalar da bilir bunu. Hayır mümin için böyle bir durum yoktur. Bakın. Selef salihimiz bize öğretmiş. fil bahri ala Tamam mümin böyledir. Denizin ortasında kalsa da, bir odun parçasına tutunsa da hiç kimse sağdan gelecek yok, soldan gelecek yok. Belki bir gemi geçecek de onu görecek. Belki bir gemi geçecek de ne yapacak? Onu görecek. Böyle bir şey yok. Bu arada saate bakıyorum ne kadar olmuş uzatmayayım diye. Bazen dalıyorum, gidiyorum. Neyse, böyle bir imkanımız yok. Hiçbir imkan yok ama bakın hiçbir imkan yokken bile hiçbir imkan yokken bile burası çizmemiz lazım. Fil bahri ala haşebetin. Hiç imkanın yok demek bu arkadaşlar. Yani tercümesi denizde oduna tutunmuş demek ama hiç imkanın yok. Hiç ihtimal kalmadı yüzde sıfır. Mü'min şöyledir. Fehve yed'u ya Rabbi ya Rabbi. Mü'min otur. Allah'a elini açmış. Ya Rabbi ya Rabbi demektedir. Tamam mı arkadaşlar? O halde dua. Önce bana dua ediyorsunuz. Hocanın hakkı vardır üzerinde. Üzerinizde. Hocalık hakkı olarak ne yapıyorsunuz? Bana dua ediyorsunuz. Evet. Bir başka bölüme geçiyoruz. Sayfa 18'e geçiyoruz arkadaşlar. Duanın kabulünde acele etmek. Ve minel afatilleti temna'u teraddu be eseri duai aleyhi. Evet şurası. Duanın tesir etmesinde en büyük afetlerden bir tanesi. Böyle tercüme edelim. Duanın etkili olmasında... Etkili olmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Biz böyle tercüme edelim. En büyük engellerden bir tanesi. Bakalım bizim mütercimler nasıl tercüme etmişler. Duanın tersinin ortaya çıkmasındaki engellerden biri de... ...duanın etkili olmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi de. Benim tercüme daha güzel arkadaşlar. Çünkü bak böyle... ...bunu başa almış, car meczu başarmış. almış... ...ve minel afatilleti... ...en büyük afetlerden bir tanesidir... ...şeklinde... ...benim vurgum daha iyi... Ya ...bazen diyoruz yani övünme adına değil... ...bazen mütercimler daha güzel yapmış diyoruz... ...ne demişler onlar... ...duanın tesirinin ortaya çıkmasındaki engellerden biri... ...duanın etkili olmasının... ...öndeki en büyük engellerden bir tanesi... ...tamam benimki daha güzel... Siz benimkini ezberleyin ya da benimkini okuyun arkadaşlar. Hatta bunun üstünü çizin benimkile de değiştirin. Yok yok kitabı o kadar şey yapmayın şaka diyorum. Neymiş bu da arkadaşlar? Evet neredeyiz biz? Evet. En yestağcilel abdu. En yestağcilel abdu. Kulun acil etmesi. Kulun acil etmesi. Cezaevinden çıkmak istiyorsun dua ediyorsun. Akşama çıkmayı bekliyorsun. Hastalıktan dolayı dua ediyorsun... ...akşama geçmesini bekliyorsun... ...bir derdin var dua ediyorsun... ...15 dakika sonra yok böyle değil... ...peki bunu yaptın acele ettin... ...bunun devamında ne olur... Cık, ...dua ettim kabul etmedi... ...duayı terk etmek olur... ...işte en büyük afet budur... ...bakalım okuyalım... ...oçağa çıkmasında... ...duaya icabetin geciktiğini düşünerek üzülmesi... ...ve duayı terk etmesidir... ...duayı terk etmesidir... ...veestabdi el icabete... ...icabetin geciktiğini düşünecek... En yesta'acilel abdu ve yesta'abdi el icabete icabetin olmayacağını düşünecek ve yesta'hsir <gülüyor> üzülecek ve dua duayı ne yapacak? Bırakacak. Duayı bırakacak. O halde bunlar arka arkaya geliyor arkadaşlar. Bir acele acele ediyorsun arkasından duanın kabul olunmayacağı zannı Acile bunu doğuruyor. Acele duanın kabul olunmayacağı zannını doğuruyor. Bu da neyi doğuruyor? Hüsran, üzüntü. Bu da neyi doğuruyor? Duayı terk. Gördünüz mü arkadaşlar? İslam o kadar güzel bir din ki yani acile etsek ne olur? İşte acele etsen ne olur değil. Acele etmek duanın kabul olunmayacağı zannını. Yani siz bir şeyde acile ederseniz olmazsa onun olmayacağını düşünürsünüz öyle değil mi? Arkasından hüsran yani üzüntü hali üzülmek arkasından da dua'yı terk etmek doğuruyormuş. Bu kişi bir tohum eken, faa bir menzil etmen bezera evgara sevirsen işte İmni İmni Kaim coşmuş yine bezara <gülüyor> bezran bir tohum ekti veya bir fidan ekti ama onun Büyüttü, emek verdi, suladı. O eskiyi onu suladı. Tamam mı? Tam böyle çıkacak, ortaya çıkacak. Yani e, tohum çatlayacak. E, vida meyve verecek. Her şeyi yaptı. terakahu Gitti terk etti. Gitti terk etti. O halde hiç bilemeyiz arkadaşlar. O halde nedir? Biz bilemeyiz. Biz bilemeyiz yani. Neyi bilemeyiz? Bugün dua ettik. Biraz daha ısrar etsek belki kabul edecek. Bilmiyoruz ki. Biraz dua ettik, ettik ettik. Biraz daha ısrar etsek. Biraz da uğraşsak. Yani tohumu attın. Toprağı işledin. Toprağı güzelce eledin. Kötü otlardan ayır, ayırt ettin. E, tohumu attın. Suladın. Bakımını yaptın. Bekledin, bekledin, bekledin. Olmuyor dedim koydun gittin. Belki iki gün sonra işte güneş çıkacak olacak. O yüzden duanın... Unutmayın, duanın ne zaman kabul olacağı belli olmaz. Duanın ne zaman kabul olacağı belli olmaz. Bundan dolayı yapmanız gereken, yapmamız gereken arkadaşlar, yapmanız gereken, yapmamız gereken belki bu son duamızla kabul olacak bilmiyoruz. Belki bununla yani biz dua ettik, ettik ettik. Belki biraz daha etsek kabul olacak, Bilmiyoruz. Allah subhanahu bizi imtihan ediyor belki. Bundan dolayı duada devamlı hareket edeceğiz. Devamlı ısrarla devam edeceğiz. Evet. Şeye dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? i̇bn Kayyim bir cümle söylüyor iki üç hadisi getiriyor. Bir cümle söylüyor iki üç hadisi getiriyor. Hani ben demiştim ya. Ben size boş konuşmam yani. Ben demiştim size i̇bn Kayyim'in sofrası çok tatlıdır, çok verimlidir diye. İbn-i İbn Kayyim'in sofrası budur arkadaşlar işte. İmnu kaymın Bakın birkaç cümle arkasında hadisler. Bu kardan geçen bir hadis. E, Ebu Hürer'den Sizden biriniz acele etmediği zaman, yüstecabu li hadikum. Bu hadis böyle böyle mi başlıyor. Yüstecabu li hadikum malam ya cel. Yekul duavtu fele müsteceplii sizden birisi acele etmediği sürece duasına icabet edilecektir. Kul der ki ben dua ettim Allah kabul etmediği. Bunu demeyeceksin. Müslümde geçen eee kul la yazal yüstecebul malem yed bi ismin veya kat'i kat'i't'rahmin malem yestacil ha La yezalu yüste abdi kulun duasına icabet devam eder. La yezalu istimrar bildiren fiillerdir arkadaşlar devam eder durur. Kulun duasına icabet mutlaka gelir. Ne zaman malam yed yeduğu, tamam bir ismin ithmin avuqatiyatın rahimin. Yani duasına e, günah hakiyarlık günah ve sıra-ı rahimi kesmek. Yani duada günah şeyler istemiyorsan, duada sırayrahim'i kesmeyi istemiyorsan bir de acele etmiyorsan. Malen meste acil. Bak malen bizim konumuz burası. Acele etmiyorsan duaya mutlaka icabet gelecektir. Bakalım nasıl tercüme düşer? Bir günahı veya akrabalık bağını kesmeyi istemediği ve acele etmediği sürece çok güzel tercüme. Benimkinin daha güzel bak bu. Kulun duasına icabet edilir. Kulun duasına ...icabet edilir. İşte orada... ...la yezalüyü yansıtmak lazım ama nasıl yansıtacağız bilmiyorum. ...la yezalü yüstecavü ...lil abdi ma yed'u bi ismin ...ev katı'ati rahmin ma ...lem yeste'acil. Kul acele etmediği sürece, akrabalık bağlarını kesmeyi istemediği sürece, bir günah istemediği sürece kulun duasına mutlaka Allah subhane ve teala icabet edecektir. Bu icabet nasıl olacak? Önümüzdeki derslerden anlatacak. Kıyıl <gül> dendi ki ya Resulallah, ey Resulallah mel isti'cal, isti'cal nedir? Yekulü da'autu ve kat kul der ki dua ettim, dua ettim felem erayüsteca bu böyle olmaması lazım felem <gül> yestecipli evet, böyle bir rivayet var mı bilmiyorum ben arkadaşlar felem <gül> yestecipli Evet, bu şekilde olması lazım diye biliyorum ben. Evet. Festahsir inde zalike ve du'a. Kul der ki, e, dua ettim, dua ettim, felem li, bana icabet edilmedi. Festahsir inde Daha sonra ne yapar? Üzülür ve da'u'd du'a ve duayı terk Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiş. Hadisi tam Türkçesinden bir kez daha okuyalım 18. sayfada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir günahı veya akrabalık bağlarını kesmeyi istemediği sürece ve acele etmediği sürece kulun duasına mutlaka icabet edilir. Ey Allah'ın Resulü acele etmekte nedir diye soruldu. Kul dua ettim, dua ettim ama Allah'ın bana icabet ettiğini görmedim der. O anda bırakıp dua etmeyi bırakır dedi. Evet. Bir başka rivayet Ahmet bin Hanbel'in Müslin'de Enes bin Malik'ten geliyor. Kul acele etmediği sürece hayır üzere kalmaya devam eder. Ey Allah'ın Resulü acele nasıl olur? Ya Rabbime dua ettim ama bana duama icabet etmedi şeklinde cevap verir. Kad da'autu Rabbi felem yestecipli. Bak buradaki doğru arkadaşlar. İbare böyle olacak. Buradaki ibare. Bence burada bir yanlışlık var. Neyse. Bence bir yanlış var. Nüsuh hatası var yani. i̇bn Kayın böyle hata yapmaz. Çünkü burada doğrusunu yazmış bak. Bence nüsuh bu baskının baskıda hata var. Evet. O halde burada da ne gördük arkadaşlar? Bu başlıkta da biz şunu gördük. Bu başlıkta da biz şunu gördük. Islarla dua edeceğiz. Umudumuz hiç olmasa dahi dua edeceğiz. Bütün imkanlar, ihtimaller kapansa bile dua edeceğiz. Bir bölüm daha var onu da işleyeceğim. Ee, ...yapacak hiçbir şey yok. Ama çok önemli bir bölüm orayı nasıl yapacağız? Bakalım bir... ...evet. Yapacağız arkadaşlar. Yani burayı işlemem lazım. Ve izâ cema'a... ...ve izâ cüm'i'a... ...böyle. Ve cema'a... ...evet burada yanlış. Bunun da yanlış. Buradaki cüm'i'a olur. Buradaki, bendeki de cema'a olur. Evet. Bunun ise hatta var. Belki bende vardır, bilmiyorum. Ben kendi İslam'dakine göre okuyorum. Ve izâ cema'a dua'u hudûra'l-kâlbih. Bir. Dua kabul olacak. Şimdi hemen başlığımıza atalım da biraz heyecanlanın. Dualarımız nasıl kabul olacak? Nasıl kabul Dualarımızın kabulü için evet başlığımız bu önemli bir başlık arkadaşlar dualarımızın kabulü için bir İbn Kayyim getiriyor Hudural kalbi ve ve cem'i hudural qalbi ve matlubi bunu satın daha önce şey kalp bütünüyle dua esnasında Allah'a yönelecek bakalım kalp buna hazır olur tüm varlığıyla talep edilen şey üzerinde yoğunlaşılır çok güzel bir, bir, kalp hazır olur. Yani gafil olmaz. Yani duanın haricinde harici bir şeyle meşgul olmaz. Harici bir şeyle meşgul olmaz. Kalp gafil olmaz. Kalpte dünya telaşı yer almaz. Oldu mu arkadaşlar? Kalpte bunlar olmaz. Kalbin hazır olması budur. İbn-i Kayy'ın bunu fevayette çok güzel anlatıyor. Ee, i̇nne fî zâlike inne fî zâlike limen kâne lehu kalbun <gülüyor> Kavf suresinin ayetinin tefsirinde fevayette. Ben orada anlattım. E, not alın. O dersler açıldığı zaman o dersleri dinleyin mutlaka. Kalp hazır olur. Kalbin hazır olması, ona şahit olması, tamamen ona yoğunlaşması. Kalp hazır olur. Başka? Bu bitti. Tüm varlığıyla talep ettiği şey üzerinde yoğunlaşır. Kalp yoğunlaşacak. Yani öyle dilden, ağzın ucuyla değil. yoğunla Kalbi yoğunlaşacak arkadaşlar yani. kalbiniz tamamen dua ettiğin şeye yoğunlaşacak devam ediyoruz başka ne olacak evet ve sadece vaktten min avukat eli kabet altı makbul yani duanın makbul olduğu altı vakitten bir tanesini de icabet ederse duanın makbul olduğu altı vakitten ve sadece vaktten min avukat eli kabet bakın Altı vakit icabet edilen 6 vakitte de isabet ederse nedir bunlar? Bir. Gecenin son üçte biri. Gecenin son üçte biri doğanın icabet edildiği zamanlardan bir tanesidir. Ezan okunurken dua edin, duaya icabet edilir. Ezanla kamet arasında dua edin, duaya icabet edilir. Her namazdan sonra dua edin, duaya icabet edilir. İmam ee, Cuma günü Minbere çıktığında ta ki namazın sonuna kadar ve ikindi namazının son vakti altı vakit arkadaşlar altı vakit bir gecenin son üçte biri gecenin son üçte biri nasıl hesaplanıyor hemen hesaplayayım arkadaşlar size şimdi bizim Konya'da akşam ezanı de okunuyor evet akşam ezan yani gece Gece 7'de başlıyor Sabah ezanı da 06'da okunuyor Oldu mu? Toplam 11 saat Toplam 11 saat 3'e böldüğünüz zaman 11'i ne tutar? 3.5 saat tutar yaklaştık Oldu mu? Gece 3.5 saat 6'dan 3.5 saat çıkartın arkadaşlar İşte 0.2.30'dan 0.6'ya kadar Gecenin 3te 1'sidir Oldu mu arkadaşlar? Bu şekilde hesaplayacaksınız. Gecenin son üçte biri. Gecenin son üçte birinde Allah subhane ve teala duaları kabul eder. Gecenin son üçte birinde Allah subhane ve teala gök semasından yer semasına iner ve der ki yok mu bana dua eden? Onun duasına icabet edeyim. Gecenin son üçte biri birincisi. Bir, iki, ezan. Ezan okunurken mutlaka dua edin. Ezan okunurken mutlaka dua edin. Ezan kamet arasında mutlaka dua edin. Her namazın sonunda, her namazın sonunda dua vardır. Maalesef bugün bunu müminler yapmıyor. Namazın sonundaki duayı yapmıyorlar. Selam veriyor, koyup gidiyor. Selam veriyor yok. Namazın sonunda uzun. Arkadaşlar Arap dünyasında namaz bitti mi? İnsanlar elini bir açarlar. Yarım saat, 45 dakika dua ederler. Ben buna çok şahit olmuşumdur. Bu da bir. Bir. Gecenin sonuçta biri. Ezan iki. Ezan kamet arası üç. Namazın sonu dört. İmam Cuma'da hutbeye çıktığı zaman Cuma namazının sonuna kadar. Beş ve ikinin namazının sonu. Yani güneşin batması günümüzde altı, altı, buç şey, altı buçuktan sonra. Arkadaşlar siz bu dersi büyük bir ihtimalle bugün dinleyeceksiniz. Ödevimiz şu olsun. Yarın yani bir sonraki gün bu dersten bir sonraki gün hep beraber. Hep beraber. Hep beraber. İftardan yarım saat önce 45 dakika önce oturalım biraz dua edelim hep beraber bunu yapalım cemaat olarak bunu yapalım hepimiz mesela ablalarımız bunu yetiştiremeyebilir ama ne yapacağız İftardan önce 45 dakika önce yarım saat önce bir 10 dakika dua edelim siz bana dua edin ben de size dua edeyim olur mu? Her birinize yarın ben bugün yapayım benim vaktim var Ben yok sizle beraber yapayım ben de yarın yani yarın yapayım ben. Ee, bu altıncı dersimiz bizim. Yeni dersimizin yayınlanacağı gün. Yani ertesi gün hep beraber namazdan önce birbirimize dua edeceğiz. Ben tek tek böyle uzun uzun her biriniz hakkında umumi dualar edeceğim. Siz de bana dua edin. Evet duanın kabul edildiği vakittir. Demek ki birinci şartımız neymiş arkadaşlar? Bunları biraz sonra temize çekerim ben. Kalp hazır olacak. Gaflet içinde olmayacak. Meşgul olmayacak, dünya telaşıyla meşgul olmayacak. İki dua'yı makbul olunacak zamanlarda yapmak. Bu da ikincisi veya üç neyse, bunların hepsini soracağım size. Başka, wasadfa kushu'an fil qalbi, kalp Bütünüyle da olacak. Ve inkisaran beni yedir Rabbi. Rabbinin karşısında boyun eğmiş olacak. Ve züllen lehu ve tedarruan ve rikkat tedarruan ve rikkaten. Tezellül. Hani dedik ya duada tezellül vardır. Rabbinin karşısında boyun eğmiş olacak. Tedarru da boyun eğme. Kalp incelecek. Nasıl tercüme etmişler bunlara bakayım arkadaşlar. Kalp huşu ile dolu olacak. Boyun bükecek. İnkisaran beni yedir Rabbi. Yani kalp Kul değil. Yani kuru şöyle boynunu bükecek değil. Kalp Rabbin huzurunda boyun bükecek. Yani kırık olacak. Kalbin kırık. İmkisar kırık. Kalbimi kırdı der ya. Yani kalpte bir kırıklığı. Rabbinin karşısında böyle boynu eğmiş olacak. Zelil ve aciz bir şekilde. Rabbinden yani ya Rabbi ben acizim. Ben zelilim. Sen büyüksün. Bu duyguyla olacak. Evet. Bu da bitti. İki. Dua eden kişi ve istekbelet da'i el gıblete Dua eden kişi kıbleye yönecek. Ve kan ala taharetin abdest olacak. Ve refa'a yedih ilallah. Ellerini Allah'a açacak. Ve bede'e bihamdillahi ve senai aleyhi. Allah hamd ve sena ile başlayacak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, salatta bulunacak. Sonra e, isteğini yapmadan önce Allah'a tövbe edecek. istifarda bulunacak. Sonra sünne dahil Allah ne demekmiş bu? Oo. Sonra Allah'a ölecek. Sonra ısrar edecek. Israr edecek evet. Bakalım eksik var mı tercümede? Evet burayı kesmişler. Allah'a yalvaracak. Evet. Korku ve ümit arasında Allah'a yalvaracak. Allah'a yalvaracak. Allah'ın en güzel isimleri ve sıfatları ve tevhidiyle vesile edilecek. Vetevassale ileyh bi esmahi ve sıfatı ve Yani Allah'a tevhidiyle, sıfatıyla, isimleriyle ne yapacak? Temessül edecek. Şeyden önce de sadaka verecek. Ve kadme beni yedi dua'hi sadakaten. Dua etmeden önce de sadaka verecek. Fe inne haze dua la yekaduh. Yeride ebeden. Evet. Ve rade yeriduh. La yekaduh yeriduh ebeden. Değil mi? Böyle olması lazım. Bu duanın karşılık bulmaması neredeyse mümkün değildir diyor. Neredeyse mümkün değildir. Verede yeri değil. Radde yuraddu. Yuraddu olacak. Evet. Reddedilmez. Ben de diyorum niye böyle okuyorum ben. Bazen kafa gidiyor. Ve la yakadu yuraddu ebeden. Ebediyen bu duanın geri çevrilmesi mümkün değildir. Ebediyen bu duanın geri çevrilmesi mümkündür. Ve la hele bir de <gülüyor> insadefe'l ed'iyete leti وخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حما ظنه hele bir de demiştim ya etkili dualar Kur'an'dan sünnetten alınır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den icabet edileceğine dair böyle Allah'ın ismi azamını kapsayan dualarla dua edersen kesinlikle kabul edilir kesinlikle kabul edilir arkadaşlar 48 dakika oldu burada keseceğim ama bu kısmı tekrar anlatacağım. Bu kısmı, şu kısmı özellikle tekrar anlatacağım. Şurayı üzerinde durduk. Burayı anlatmayacağım. Kalbin Allah'ın huzurunda durması. Şurayı durduk. Yani 19. sayfada birinci paragrafı durduk. Bu vakitler üzerinde biraz duracağım. Daha sonra... Eee duanın adabı ile ilgili bunun üzerine duracağım. Belki önümüzdeki ders uzun uzun bunun üzerine duracağız. Çünkü çok uzar. Bir saati geçer. Burada kalalım inşallah. Arkasından da Resulullah'tan e, rivayet edilen dualar okuyacağız önümüzdeki ders. Peki hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahir davane elhamdülillahi rabbil alamin.